Roj keş rojana, kalga ki ayrafizana, ana hun As او سراديمك جي داز دوزرو Bahre hakkında vakanı pezgeç ma ki ya, ne mazarakız mı akımlıdır? Ayş kudrete kiri tamama, ucu baraka ve ibgamama, beli beni kiti ve azbım güllemeye. Ayşe bakilme ve fikare, ulu marjumele firware, uzeri farka kırboş ve bahre. Ama kudeda, iş ne Abzorla fare kabuş ama Ne gibi malim, goflan jinara, Babi min hekarau, meravirau, sha adwanes fakira, kubaba Abi oğlada ki Merhaba, yeniden inciden Kültürle beraberiz. Ben Gökhan Aslan. Ben Mesut Varlık. Ne bir ezidi meseliyle girdik programın başında dinledik. 2009'da kalan müzik etiketiyle çıktığı ezidiler albümü. Bu albümde de emeği geçen Ahmet Gökçen olan programımıza devam ediyoruz. Bu ...Ahmet'te dördüncü programımız. Tekrar hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Baya Eylül ayı, Amed ayı oldu yani. Evet, öyle yapalım takvimimizi. Ee, geçen programda sözünü kestim. Sözlü tarihten bahsediyorduk. Yarım kaldık yani. Çünkü bu konu e, sadece bu programda kalmaz diye düşünüyorum. E, devam edelim kaldığımız yerden. Evet, o sözlü tarih e, tartışmalarından... E... Bir miktar üstün körü bir miktar derinlemesini konuştuk geçen programda ama e, işin bir de şu noktası var aslında Ahmet. O da şu ki e, bu sözlü tarih e, şeyinin tartışmasının yahut e, yönteminin diyelim sözlü tarih yönteminin diskurlarından biri de e, belgeleri yazan belgeleri ortaya koyan e, iktidarların devlet ve diğer bütün iktidar odaklarının aksine biz belgelerle değil. Ee, o devletlerin belgelerin vesairelerin görmediği e, ezilen halkların, mazlum insanların e, sesi oluyoruz. Onların sesini tarihe katıyoruz. iddiasında bulunur sözü tarih. Ama burada işte e, şeyin de Spivak'ın da meşhur e, madunlar konuşturulabilir mi, konuşulab, konuşabilir mi e, makalesi üzerinden patlak veren. E, bu geçerli bir söylen midir? Yani bir tarihçi e, ezilen halkların tarihini yazdığında yahut onlarla bir sözlü tarih çalışması yaptığında e, mazlumlar, mağdumlar yahut e, konuşuyor oluyor mu? Yani senin bu seri haldeki çalışmaların e, ezidiler üzerine bu çalışmalar ezidi halkının sesini duyurmuş mu oluyor? Ee, aslında tam olarak hani bunu bunu gerçekleştirdiğimizi söylemez, öyle bir niyetimiz de yok. Çünkü hani bu mağduriyeti tanımlamak, yani bu mağduriyeti anlatmak için aslında bu mağduriyetin var olduğu yaşandığı dönemlerde olmak lazım. Dolayısıyla aslında yani bir önceki programlarda konuştuğumuz üzere hani bu hakikat kavramı üzerinden tartıştığımızda ola ki o zaman orada olsak bile bunun gerçekliğini öğrenemeyebilirdik. Yani, yani o zaman bile göremeyebilirdik ama bugün görebiliyoruz. Günlükler mu? gerçeği mi veriyor yani? Tabii. Yani şu anda şu anda da şu anda çok mu iyi görüyoruz veya çok mu iyi tahlil ediyoruz ki bundan 50 yıl sonra 60 yıl sonra bu dönem iyi bir şekilde çok açık bir şekilde tahlil edilebilsin. Yani bugün Ortadoğu'daki işte savaşları göz önüne aldığımızda Irak'ta neler olduğu veya Suriye'de neler olduğu üzerine çok mu şey biliyoruz? Mısır'da Tunus'ta çok mu biliyorduk Türkiye'de olanlar üzerine çok mu biliyoruz bunların aslında bir şekilde çok rahat bir şekilde üretilebileceğini Amerika'nın Irak'a girişinde gördük ve diğer Orta Doğu ülkelerinde yaratılmaya çalışılan olaylarda çok net bir şekilde aslında istendiğinde bu belgelere nasıl üretilebildiğini böylesi bir yapının böylesi bir kitlesel bir e, hafızanın nasıl birden şekillendirilebildiğini Aa, hakikaten bunlar böyleymiş. Bunlar böyle insanlarmış gibi bir yapının nasıl oluşturulabildiğini ve bunun hani 3 günde 5 günde bir ayda birkaç ayda oluşturabileceğini çok açık bir şekilde gördük. Yani çok hani böyle ezidiler üzerinden 18. yüzyıla 17. yüzyıla onlarla ilgili yazılmış olan fetvalara veyahut verilmiş fetvalara veyahut o dönem yaşanmış olaylara gitmeye hiç gerek yok. İşte günümüzde yaşanan olaylar bunun en bariz örneği. O yüzden... Hani bir hakikat anlatısı, bir sesi duyulmayanın sesi olmak, onlar adına onların sesine ses vermek, onların kaybolmuş tarihlerini gün yüzüne çıkarmak, yani bunlar mümkünatı olmayan şeyler. İki sebeple mümkünatı olmayabilir. Bir, bir sen o olmadığın için hiçbir zaman onun yerinde olamazsın ve onun sesi olamazsın. İkincisi, o bile gerçekten kendi sesine vakıf değilse ne yapacağız o zaman? vakıf ne olacak bu duruma? Yani şöyle söyleyelim mesela yani Yezidiler meselesi üzerinden tartıştığımızda çok yine bir önceki programda verdiğim örnekler üzerinden bir yine bir örnek vereyim. şimdi bu insanlar bu insanların bir yazılı kültürü yok yakın bir döneme kadar. 1900'lerin ortalarına kadar neredeyse. Yani Ermenistan dışında pek bir yazılı ürün verdiklerini söylenemez. Şimdi bu bir sözlü geleneği geliştirmiş. Bir sözlü gelenek var. Bunun çıtası belli. Ne, neden bahsedildiği, e, dualar üzerinden, hikayeler, meseller, anlatılar üzerinden şekillendiği ortada. Ve bu, bunların içi de belli. Yani figürler belli, kahramanlar belli. Çünkü yaşanılan coğrafya belli. Fakat ne zamanki 1980'den sonra ezidilerin bir kısmı okuma yazmayı öğrendi ve ezidilerle ilgili yazılmış olan, e, kitapları okumaya başladı. Bu yeni bir ezidi kültürüne yol açtı. Hmm. Yani bugün e, İran'ın X dağında biri size Kristen Alison'dan duyduğu hikayeyi sanki bir yıldır yaşıyormuş gibi anlatabilir. Aynı şekilde ve bu bizim de başımıza çok ciddi şekilde gelir yani çok fazlasıyla gelmiştir yani birle kayıt alırsın, görüşme yaparsın. Yani bu, bu, böylesi bir böylesi bir şey bundan önceki yıllarda yoktu. Dediğin ama yeniden yeniden yeşeren bir sürü anlatı var. Çünkü küçük topluluklar aslında büyük topluluklar içinde geçerli. Bu kendilerini yücelten, kendileri için büyük bir anlam ifade eden anlatılara kapıyı kapayamıyorlar. Yani aslında ezidiler 10 bin yıl öncesine ait bir kültürün mirasçısıdır gibi bir sözün kimse gerisinde duramıyor. Ve bunun gerisinde duramadığı için bu anlatının... İçinde var olan gelenekleri de kendi geleneğiymiş gibi görüyor. Bizler, Onun cazibesine kapılıyor. Tabii yani Sümer kültüründen, <gülüyor> Med kültüründen, Asurlardan, şuradan buradan 10 bin yıldır buradayız. Yok biz 20 bin yıldır buradayız. Artıran yok mu? Yani bu, bu, bu kültür böyle işliyor. O yüzden hani kimin nasıl bir kültüre sahip olduğu aslında bir şekilde artık çok karma çorban, iç içe geçmiş birbirinden ayrıştırılamayan aslında ayrıştırılamayacak bir durum söz konusu ve aslında yazının da yani yazının kendisi bir süre sonunda artık sözü ciddi bir şekilde bozar bir hale geldi fakat bu bozmayı kabul etmediğin sürece veyahut anlamadığın sürece de oluyor yani, bir, yani bunun kötü niyetli olduğunu iddia edemem yani bunu anlamıyor da olabilirsin ve bir süre çünkü bunlarda te, bu cemaatleri temsil eden insanlar var ve bu temsiliyet bilgi üzerine kurulu. Ve bu bilgili olma hali bir gün gelip e, Mesut'un arkadaşlar aslında bu böyle değilmiş dediğinde onu kabul etmeyi gerektirir. Çünkü o biliyor bunu. Ve onun bilgisini sorgulamak e, sıradan bir mürit için e, mümkün değildir. Ayrıca eğer bilgi onun için kutsal bir şeyse ve yani onun gücünü artıracak bir şeyse neden reddetsin? Dolayısıyla hani birinin sesini aktarmanın artık hani bu zaman içinde mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ben bu noktada şeyi düşündüm. Bilginin tabii hiyerarşisinden bahsettim. Direkt bu konuyla alakalı olmayacak ama Hafıza gibi bir durum söz konusu. Burada bir hafıza var ve ben hani biraz psikoloji bir şeyle arka plandan geldiğim için düşünüyorum bunu. Biz burada aslında tarihte yapılmaya çalışan tarih disiplinindeki şey aslında çok insani olan bir alanı çalışmak. Yani hatta psikolojiden bile daha insani olabilir çünkü biz en azından bazı alet edevata bağlayabiliyoruz hadiseyi. Hatta işte daha bilimsel olma çabaları da buradan geliyor. İşte formal bilimlerin en yakınında durmaya çalışması da böyle bir hikaye psikoloji için. Ama burada yaşam denilen şeyin insaniliği ve bu insaniliğin de hafıza üstüne o kadar da bireysel özner olan bir şey üstüne kurulu olması söz konusu. Tabi bunun bir disiplin olarak bir metodolojisi var ve kazığını sağlam yerlere bağlamaya çalıştığı çeşitli yollar var. Tam bu noktada işte bu tartışmanın göbeğinde duran şey de bu kazı sağlam bağlamaya çalıştığı yerlerden birinin yazı. Diğerinin diyelim ki sözlü tarihse eğer sözlü olan materyaller. Bunlar arasında bir hiyerarşiden bahsediyoruz. Ama bana göre ben bir psikoloji şeyinden bak İkisi de hafıza bana göre. Evet birinin kalıcılık şeyi var garantisi var. Daha e, garanti diyelim. Ama sonuçta insani. Bir eğer bir robot ya da bir kamera bunu kaydetmediyse ve bire birebir bir şekilde ifade etmediyse eee objektif bir şekilde sadece ki o da mümkün değil. Evet, ortada böyle bir fark var. Ama e, bence biraz hafızadan bahsetmemiz lazım. Yani tarihte insani olan o hafızanın yeri nedir ve bu biz bunu nasıl yorumluyup bu işin içinden nasıl çıkacağız? İşin politik falan bütün makro şeylerini bir kenara bırakarak düşünüyorum. Şimdi bunu yani, yani bu Ezidiler meselesi Çok pardon, üzerinden parantezde kesiyorum ama asıl şey mesela hafıza güzel şeyleri hatırlıyor. Kendisini yücelten ya da katli mesela bir iki program önceydi herhalde. E, talanı hatırlat hatırlıyor ya da işte çeşitli belli hikayeleri hatırlıyor. Sürgünleri hatırlıyor. Sürgünleri hatırlıyor. Ama gündelik hayatın belki detaylarını hatırlamıyor. Yani böyle de bir dert var. çünkü yani işte sürekli konuştuğumuz üzere yani bunun bir gerçekliğe ihtiyacı var. Ya bu hafızanın cemaatleri bir, hani bir bir lokomotif işlevi görmesi lazım. Yani hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Yani bunun bir şekilde şöyle yani biz çok kutsal bir cemaatiz. Çünkü şundan şundan şundan dolayı bunu bilmek yeterli zaten. Veyahut bizler işte çok büyük fermanlar gördük. Çünkü birlikte olmamızın yegane sebebi bunun üzerinedir. Yani o yüzden hafızanın şekillenmesi biraz da senin e, cemaatini nasıl topluluğunu nasıl bir arada tutmak istediğinle de ilişkili. Yani ezidi cemaatinde en azından bunu söylemek mümkün. Ama hafıza şimdi şöyle bir şey yani yazı art, ya şimdi olmasa bile yazı uzun yıllar boyunca çok yakın zamana kadar bir yani devletin sadece e, kullanabildiği bir disiplin alanıydı. Yani bir ezidi cemaati kalkıp bunu yaz, yazdığında başına neler gö geldiğini gördük. Dolayısıyla bunlar yazıdan sürekli kaçtılar. Yazı onlar için bir asimilasyon aracıydı. Ki zaten halen de böyle. O yüzden bunlar aslında eğitim görebilecekken görmediler. Çünkü e, okulda o, yani kendi eğitimleri değildi. Kendi hocaları ders vermeyecekti. Onlara dil öğretmek yani yazıyı öğretmek adı altında aslında onlara başka bir dinin bilgisi ve kültürü öğretilecek veyahut öğretilmese dahi var olan bir şekilde unutturalacak, böyle bir kötü bir halde gösterilecek diye bu insanlar hiçbir şekilde çok yakın zamana kadar eğitim görmediler. Şimdi eğitim yani yazı yoksa ne yapacağız o zaman? Mecburen hafızaya bakacağız. Ama yani bunu işte hani bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu dört programdır konuşuyoruz yani yani hani bu hafızanın da nerede durduğunu, yazının da nerede durduğunu, nasıl işlere, nasıl işlevlere sahip olduğunu bilmek önemli. Bunlardan artık vazgeçemeyiz. Biz yazı yoksa o zaman hafızaya bakmayalım deme lüksüne sahip değiliz artık. Yani me mecburen hafızaya bakacağız. Kısmen kabul edilebilir, kısmen kabul edilmez. Ama hafızanın karşısında yazı da bu kadar yüceltilmemeli, öte taraftan... Yazının karşısında da hafızaya böyle bir devrimci misyon, böyle devlet karşıtı bir yapılanmanın e, temel dayanağı olarak da görmemek lazım bunu. Çünkü oranın da çok ciddi bir şekilde e, e, duygusal, yine siyasal, ekonomik hatta bireysel olarak hani bireysel şeylere göre, e, varoluşa göre, taleplere göre, isteklere göre çok net bir şekilde ...şekillenebileceği ortada ve bu şekillenmeyi kişinin kendisi fark etmeye Tabii büyük ölçüde çünkü... Ajanda <gülüyor> olmak zorunda değil yani. Tabii yani e, sonuçta hafıza dediğimiz şeydeki e, şeyler, parçalar, pasajlar aslında her yönüyle kimliğimizi kuran pasajlar. Yani hani dedin ya o günkü gündelik hayattan parçayı hatırlamıyordur <gülüyor> örneğin. Evet yani o işte sürgünün yahut yıkımın talanın başladığı gün sabah kahvaltıda e, tereyağı mı yemişti yoksa peynir var mıydı yok muyduyu hatırlamak çok e, gerekli olmadığı için o yok hafızada. Ama o adamın kimliğinin içerisinde örneğin e, peynirden nefret etmek varsa ilk e, peynirden tiksindiği sabahı hatırlayacaktır. Çünkü kimliğini kuruyor. Sonuçta e, sözlü tarihin kaynağı da bir bir işte e, Ahmet, Gökhan, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma gibi insanlar onun kendi kimliğini kurarken e, şeyinin yaşadıklarının ne kadarını e, şey yaptı e, hafızaya kaydettiği ise o kadarını e, büyük ölçüde de yeniden ve yeniden ve yeniden işlenmiş halini duyuyoruz aslında ondan. Yani suyunu suyunu alıyoruz. Tabii ve bu arada etkenler sürekli değişiyor. Yani, yani i̇ki sene çok... sonra bambaşka bir hikaye kaydedebilirsin. Tabii. Aynı adamdan. Bir de tabii. anlattığı kişi yani sözlü tarihte bir de kişisel iletişim var. Ha, tabii bir de o var. Yani bir insana konuşuyorsun sonuçta ve orada konuşurken e, yeniden belki de e, şey yapıyorsun formül ediyorsun söylediklerini. Belki söylüyorsun belki söylemiyorsun. E, tabii yani. Güvenli ilişkisi bir iki, şey. İki şey var. Yani birincisi hani anlatan kişi bu anlattığı kişinin anlattığı olayların aslında günün bir zamanında karşısına başka bir şey olarak çıkabileceğini biliyor ve bunun ciddi bir korkusunu yaşıyor. Yani hiçbir şekilde etki edemeyeceği bir boşluğa salıyor anlattıklarını. Ve öte taraftan bu anlattıklarını bir şekilde bu anlattıklarını bir şekilde derleyip toparlamak ve kendisine pahaya çıkarmak da istiyor olabilir. İkincisi de şu yani bir sürekli bir anlatan üzerinden yapıyoruz da bu hani eleştirilerimizi. Hani burada hani dinleyenin de yani öte taraftan hani anlayanın da neyi ne kadar anladığı ciddi bir sıkıntıdır. Yani o kişi aslında çok ciddi bir şekilde büyük bir sıkıntıyı anlatıyor olabilir ama onu anlayan bunu fark etmemiş olabilir. Bu dolayısıyla aslında hani bu Gökhan'ın dediği gibi yani bu iki insanın birlikte yaptığı bir iş. Ve bu iki insanın birlikte yaptığı işi ciddi bir şekilde bir araya getirebilecek belli etkenlere ihtiyaç var. Ve bu etkenlerin 20 dakikada yarım saatte kurulması mümkün değil. Yani insanlar bir araya gelip e, klişe tabirle bize kendinizden bahseder misiniz? Yani niye bahsedeyim? Ve nasıl bahsedeceğim? Aynen Ama... öyle. Yine e, süremizin sonuna geldik. E, dördüncü programın sonundayız. En azından şöyle bir bir dakika içerisinde e, bu dört program boyunca dönüp dönüp şeyleri söyledik hep. E, bu e, Osmanlı ve e, İngiliz arşiv belgelerinde Yezidiler kitabı henüz bir e, ilk kitap. E, bundan sonra üç dört kitap daha çıkacak dedik. İstersen e, hangi Takvim üzerinde hangi eserler çıkacak onu da söylemiş şuralar. Her ay bir kitap olmak üzere önce Abadeği İblis, sonrasında Philip Krayenburgün yani gezi... Eylül'de bu çıktı. Yani Ağustos'ta çıktı. Yani... Bu Ağustos'un evet. hanesine yazdı peki. Evet. Eylül'de Abadeği İblis, ardından Mustafa Nuri Paşa'nın, sonrasında Ezi dilin arka planı diye Krayenburgün bir kitabının çevirisi, sonrasında Fotoğraf albümü ve DVD Kasım ayında, Kasım ayında ve en son tabii ki bir belgesel. Peki o e, albümle birlikte e, bir de sergi vardı galiba. Evet. Kasım yani, ayında. Evet. E, sergi de yine İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında. Topyekün e, gözler kulağı e, zihne her yere hitap eden evet. bir çalışma olmuş. Evet. E bitiyoruz o zaman. Evet. Nihayet Senden doğru. ayrılmak <gülüyor> çok zor olacak Bir aydan sonra Tekrar e, iyi ettin Hoş geldin diyorum e, Yine bir e, meselle bitireceğiz e, Programımızı İrtibat adreslerimizi söylüyorum e, İncidenkultur.gmail.com Ve facebook adresimiz var Inciden Kültür'ün sayfası var Ben Gökhan Aslan Ben Mesut Varlık İyi günler İyi günler Dileme kovana bir el bıra bıra na bir Ay pire. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. U bazmullah o yo. Qovya day amazna lecem mabul mu'minna. Bir elimnan o gano zedim sura Malik şeyhəsna. Qovya day buqer va dünya ibo yedker. Bir elimnan o gano zedim sura şeyh u göfya ta fı nara le cem mabub zabra bir elinden o gano zeynep şer şeyşim se ay ay ay ay ay pray. ay ay ay ay ay Qojada yenurina lejamma bunzerguna bir elibdan ogan barber